Allahu binallahi min al-shaytan ar-rajim. Bismillahi al-Rahman al ala nabi'ı muhtar Ve ala alihi ve ashabhi al-athhar. Ve ala jami' anbiyâ vel al-mursalîn al Kıymetli kardeşlerim, veladet Günlerinin o güzel atmosferi halen esmeye devam ediyor. İnşallah bizler de o güzel atmosferden istifade edenlerden oluruz. Zamana belli bir zemine sıkıştırılan bir kulluk yok bizde. Ama bazı zaman ve zeminlerde kulluğu zirveye taşımaya bir imkan ve fırsat var. Özel gün ve geceler de aslında böyledir. Mesela her cuma akşamı, her cuma sabahı aleyhissalatü vesselam efendimizin özellikle bize bazı süreleri okumasını tavsiye etmesi o zamanı ve o zemini şahit kılarak kulluğun biraz daha farklı bir buğda, farklı bir atmosfere taşınmasına vesile edinmek içindir. Veladet günleri de aleyhissalatü vesselam efendimizle aramızda olması gereken hukuku yeniden tesis etme adına bir fırsata dönüşmelidir. Eğer biz sünneti Muhammed ile aramızdaki münasebeti güçlü bir hale getirebilirsek hepimizin eksiği var. Eksiksiz kimse yok. İçinizde en kusurlu en eksikli olanı da benim. Bunu da bir... Mütevazilik olsun diye de söylemiyorum. Bazen riya mütevazilik ambalajıyla gelir. Allah beni ondan muhafaza etsin. Öyle de bir niyetim yok. Gerçekten öyle görüyorum. Öyleyse eğer hepimizin bu manadaki bazı şeyleri fırsat bilerek eksikleri tamamlamak, noksanları gidermek, Varsa aşırılıklar ki aşırılıklarımız da var. O aşırılıkların da mutedil çizgiye, itidal çizgisine taşınmak için belli şeylerin korunması, belli şeylerin yaşatılması gerekir. Dua edelim birbirimize Mevla bu konuda bizlere yardım etsin ve bizi bu manada bu hayırdan mahrum etmesin. Hayrı bize sevdirsin. Bu çok önemli bir şey benim güzel kardeşlerim. Eğer Allah hayrı insana sevdirirse önünde dağ olsun o dağ yol olur adama. Çünkü hayra kilitlenmiştir o. O hayrı ortaya koymak için gayret gösterir insan. Ama eğer hayra karşı bir soğuk duruşu varsa mesela hayrı değil de Allah korusun şerri şer seviyorsa şerre ait şeylere daha rahat gidebiliyorsa Yerinden bile kalkamaz hayır adına ama şer olsa bir sürü bedel öder o şerre ulaşmak için elinden geleni yapar. Onun için Allah'ın bir kuluna hayır murad etmesi o hayırı o kuluna sevdirmesiyle başlar. Biz ne yapıp yapalım? Mevla'nın o teveccühüne mazhar olmak için de bazı şeyleri yapalım ki Allah bizlerin gönüllerine o hayır sevgisini ulaştırsın. Hayra doydurmasın bizi kalkalım oturalım hayır yollarında nasıl daha fazla koşabiliriz gayret edebiliriz. Bunun müc mücadelesini verelim. İnşallah bu güzel günler buna vesile olmuş olur. Benim güzel kardeşlerim Müslüman der demez aklımıza şöyle bir tanım gelmeli. Kayıtsız ve şartsız bir biçimde Allah'a teslim olan. Allah'ın kendisine yüklediği sorumlulukları da yerine getirme adına hukuklu yaşamaya dikkat eden tanımı bir daha vermek istiyorum. Kayıtsız ve şartsız bir biçimde Allah'a teslim olan Allah'ın kendisine yüklediği sorumlulukları da o sorumluluklar hukuktur işte. O hukuku da hayatına taşıma noktasında gayret eden. Müslüman der demez aklımıza bu gelmeli. Elbette Efendimiz Aleyhisselatu vesselam işin başka yerlerine dikkat çekmek için farklı tanımlar yapıyor. Elbette ki Kur'an'da başka da tanımlar var. Ama bu tanım biraz daha o tanımların tamamını içerisine alabilecek bir tanım. Biz de kendimizi Müslüman olarak sayıyoruz. Ondan başka da bir şerefi şeref olarak edinmiyoruz. Öyle olduğu için de buna gayret etmeye çalışıyoruz. Tanımdaki hukuklu yaşama meselesi önemli bir şey. Müslüman gerçekten hukukun üstünlüğüne inanır. Çünkü hukuk dediğiniz şey Allah'ın aleme koyduğu haklardır. O haklar büyük bir ölçüyle konur. Ve her insan biz şu anda Müslüman'ı konuştuğumuz için her Müslüman dört tane hukuku tesis etmekle mükelleftir. Bunun bir beşincisi yok. Dört tane ana başlık var. Birincisi hukukullah. Allah'la insan arasındaki hukuk. İkincisi hukuku nefs insanın kendi nefsiyle kendi özbenliğiyle kurması gereken hukuk. İnsan kendine karşı da sorumludur. Eğer kendine karşı o hukuku tam anlamıyla tesis etmezse zaten geri kalanları başka başka arızalara uğrayacaktır. Onun için hukuku nefs dediğimiz insanın kendi nefsiyle kurması gereken hukuk hemen Allah hukukunun altına yazılır. Üçüncüsü hukukul ibad başka kullarla olan hukuk ki en fazla o manada bazı şeylerden dolayı sorumluyuz. Ve bu manada da çok ciddi sıkıntılar ne yazık ki çekiyoruz. Dördüncüsü de hukukul eşyadır. Etrafımızda ne varsa kainat varlık onlarla aramızda kurmamız gereken bir hukuk vardır. O hukuka bağlı olarak da yaşamak zorundayız. Şimdi bu dört tane hukukun. Ne ile tesis edileceğine dair de bir bilgi vermek istiyorum size. Hukukullahı ancak ve ancak ihsan şuuru ile tesis edebiliriz hakkıyla. Ihsanın ne olduğunu biliyorsunuz. Neden Cibril hadisinde iman, İslam, ondan sonra ihsan dile getirilmiştir. Bunu da hatırlayın ve bunu biraz daha bu çerçevede ele alın. Hukukun nefsin tesisi iradenin hakkını vermekle olur. Eğer iradenizi güçlendirebilirseniz hukukun nefsi tam anlamıyla Allah'ın istediği gibi ortaya koymuş olursunuz. Hukukul ibat İsa ruhuyla olur. Hep bana değil bir sana bir bana bir daha ötesi hep sana hep sana diyerek kullara karşı bu manada farklı bir iklim estirmek. Kolay bir şey değil tabi bu İsa ruhu ama. Hukukul ibadın tam olarak oturabilmesi için bunun da olması gerekir. Hukukul eşya ise ikram ile olur. Eşyaya ikram etmek, eşyayı Allah'ın nimetleri olarak kabul etmek, o nimetlerin de şükrünü eda edebilmek için gayret göstermek, bir de bütün bir varlığın Allah'ın bize bir emaneti olarak sahip çıkmak. Çevre Allah'ın bize bir emanetidir, orman Allah'ın bize bir emanetidir. Şu yaşadığımız şehirler, şu sokaklar, caddeler Allah'ın bize emanetidir. Eğer biz Müslümanlar olarak hukuku anlasak inanın ki devletin yasalarına falan ihtiyaç yok. Allah koyuyor sistemi. Sen bu banada dikkat etmelisin. Onun bunun hakkına girmemelisin. Kendi hakkın olmayan hiçbir şeyi yasalardaki boşluğu kullanarak kendine çevirmemelisin. Çünkü bunların hesabının olduğuna inanarak yürümelisin ki. Gerçek manada hukukul eşya dediğiniz şeyi de tesis edebilmiş olsun. Tabi biz şimdiye kadarki derslerimizde geçmiş dönemki derslerimizde bu dört tane hukuka ait çok şey söyledik. Ama bitirmedik daha çok şey de söyleyeceğiz. Çünkü genel anlamda kulluk dediğiniz şey bunların üzerinde şekilleniyor. Ama bugün bizim özellikle konumuz peygamber hukuku. Peki bu peygamber hukuku bu dört tane hukukun. Hangisinin altında işlenmeli? Elbette ki hukukullahın altında işlenmeli. Allah'ın hukuku dediğiniz zaman Allah'la bizim aramızda kul olarak bizim aramızda kurulması gereken hukuku konuşmaya başladığınız yerde Allah insan hukukunu en üste konuşursunuz. Hemen onun altında peygamberle mümin arasındaki hukuku konuşursunuz. Hemen onun altında Dinin intikal ve muhafazasında bizlere önemli bir konum ihtiva ettikleri için önemli şeyler söyleyen anahtar kuşak olan sahabe neslinin hukukunu konuşmuş olursunuz. Hemen onun altında da bu dinin yaşanabilmesi için, anlaşılabilmesi için, kavranılabilmesi için ciddi bir biçimde mücadele veren, gayret veren ve böyle oldukları için de peygamber varisleri olan Alimlerle aramızdaki hukuku da konuşmuş olursunuz. Dolayısıyla hukukullah dediğiniz şey geniş bir alan. O alanda Allah hukuku var, peygamber hukuku var, sahabe hukuku var, alimlerin hukuku var, var da var. Onların her birisi de ayrı ayrı ele alınmalı. Bizim konumuz dediğim gibi peygamber aleyhissalatü vesselamla aramızdaki hukuk önemli de bir mesele. Allah inşallah bana gerçek manada anlatabilmeyi nasip eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim, doğrudan peygamberle mümin arasındaki hukuku dile getiren ayet sayısı 300'ün üzerinde. Ben biraz gayret ettim, hatta özetleyeyim de ayet numaralarını da severeyim dedim ama baktım ki altından kalkılacak gibi değil. Gerçekten çok ciddi bir yekun var karşımızda. Kur'an'ın en yoğun bir biçimde üzerinde durduğu meseleler. Mesela bir şey söyleyeyim size bir ipucu olsun. Biz Kur'an kıssalarını biraz da hadisenin o heyecanıyla hadiseleri anlamak için yoğunlaşarak okuyoruz. Deneyin o Kur'an kıssalarını bir de peygamber hukukunu tespit etmek için okuyun. Öyle güzel şeyler yakalay yakalayacaksınız ki hayran olacaksınız. İsrail oğullarıyla Hazreti Musa arasındaki o mücadeleler... O süren önemli hadiseleri peygamber hukukuna Allah nasıl değer veriyor amacına binaen okuduğunuzda çok ciddi ve farklı şeyler yakalıyorsunuz. Dolayısıyla Kur'an öyle bir kitap ki merceğinizi neyin üzerinde yoğunlaştırsanız oraya açılıyor. Orada başka başka şeyler söylüyor. Düz okuyup geçtiğiniz zaman dikkatinizi çekmeyen nice meseleler Yoğunlaşıp bir mesele üzerinde okumaya başladığınız zaman şakır şakır şakır şakır dökülmeye başlıyor. Ya ben bu ayeti defaatle okumuştum ama hiç bunu yakalamamıştım dediğiniz nice şeyleri öyle okuduğunuz zaman farklı bir biçimde yakalıyor. Farklı bir biçimde mesajlara şahit oluyorsunuz. ve vesselam efendimizle ümmeti arasında kurulması gereken hukuk da böyle. 300 tane ayet en az daha da fazlası var. Hadislere gelin, hadisler zaten ayetlerin bir yönüyle açılımıdır, tefsiridir, tebiyinidir. Tefsir ve tebiyin sadedinde onlarca beyan göreceksiniz. Allah Resulü'nün mübarek dilinde, talim sahasında yani onların nasıl öğretileceği, nasıl belletileceği noktasında onlarca beyan göreceksiniz. Terbiye sahasında mesela o hukukun karşısında bir hayat olmalı. O hayata peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi nasıl hazırladı? Biz bunu nasıl anlamalıyız? O noktada onlarca beyan göreceksiniz. Bir de teskiye var ki bu bizim için çok önemlidir. O teskiyenin dünyaya bakan da yüzü vardır, ahirete bakan da yüzü vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminleri arındırır. O arındırmanın da bu hukuk içerisinde nerede durduğuna dair başka beyanlarda okuyacaksınız. Şimdi ben bütün bunları ne bir derste size anlatabilirim hele benim gibi böyle lafları uzatıp uzatıp konuşan adam hayatta altından kalkamaz. Bunu ben de itiraf edeyim. Ne de on derste anlatabilirim ama bilin ki bu mesele önemli bir meseledir. Belki de peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle aramızda kurmamız gereken bağın kilit noktası burada. Bugün bu ümmet. Neden peygamberiyle doğru dürüst bir bağ kuramıyor gelip dayandığı nokta burasıdır bu meseleler üzerinde yoğunlaşmadığımız için bu hususları kaçırıyoruz gözden sonra siyer deyince sonra hadis deyince tarihi malumatla işi sınırlandırıyoruz ve o malumatın dışına da ne yazık ki meseleyi taşıyamıyoruz. Onun için bu meseleyi bir kere böyle bir mesele olarak anlayalım ama ben altından kalkabilmek için şöyle bir şey yaptım. Toparladım bunları biraz. Beş tane temel kavram tespit ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ile aramızda kurmamız gereken hukukun nasıl olması gerektiğini tespit edebilmek için o beş tane kavramda şu. Birinci kavram itaat. İkinci kavram ittiba. Üçüncü kavram ittisam Dördüncü kavram ihsan. 5. kavramda itidal. Bugün bu derste ben sadece bir kavram üzerinde duracağım. Geriye kalan 4 kavram önümüzdeki 4 dersin konusu. Her derste bir kavramı işleyeceğiz ki o hukuku hayatımızda biraz istenilen oranda tesis edebilelim. Siz de araştırın biraz. Ayetlere mesela bugün vereceğim bazı ayetler ilerleyen derslerde vereceğim. O ayetlere bir de bu nazarla bakın biraz çalışalım bu konuda. Ne kadar bu konuda gayret edersek inşallah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olma hukukunun tesisi noktasında daha kalıcı daha güzel işler yapabiliriz. Bugün konumuz itaat. Kıymetli kardeşlerim biz İslam toplumu muti bir toplumuz. Bunu modernizme inat çok net bir biçimde söylemeliyiz ve hayatlarımızda tesis etmeliyiz. Biz itaatkar bir toplumuz ama itaatkar demek itaat meselesinin konuşulması demek ha, affedersiniz ama öyle anlaşıldığı için ben de söyleyeceğim. Koyun gibi sürü işte birisi başımızda bizi sağa götürüyor sağa gidiyoruz sola gidiyor sola gidiyoruz. Gerçi böyle halimiz ama neyse ben orada değilim şimdi başka bir şey söyleyeceğim size. Böyle bir itaat anlayışı yok. İslam sürü olanı itaatin içerisinde değerlendirmez. Biz itaat ederiz başımızdakilere. Şimdi onların ne olduğuna dair bazı şeyleri konuşacağız. Ama üzerindeki bir cübbenin hesabını da sorarız. Eğer çizgilerden saparlarsa o ana çizgilerden saptıkları zaman en gür seda ile yapamazsın edemezsin deriz. Kim olursa olsun eğer bu sözler Ömer'e söylenmişse radıyallahu anh bu sözler Osman'a söylenmişse radıyallahu anh bu sözler Ali'ye söylenmişse radıyallahu anh hiç kimse bundan beri değildir. Başımızda kim olursa olsun Habeşli bir köle dahi olsa ona itaat etmenin gerekliliğine ve zorunluluğuna inanırız. Ama raydan çıktığı zaman ama çizgileri zorladığı zaman ama bu manada bizi masiyete çağırdığı zaman günaha çağırdığı zaman fıska çağırdığı zaman nefsinin isteklerini bize din diye dayattığı zaman orada dur kardeşim deriz. Hiç orada imamdır devlet başkanıdır babadır hocadır alimdir bakmayız çizgileri ihlal eden insanlara o çizgileri hatırlatmakla mükellef olarak bu manada bazı şeyleri yürütürüz. Şimdi benim güzel kardeşlerim peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden bahsediyoruz Allah aşkına. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bile sahabe gelip ya Resulallah bu yaptığın iş Allah'ın senden istediği bir iş mi yoksa kendi iştahdın mı? Senin istediğin bir iş mi diye sordular mı? Sordular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah böyle istiyor dediği zaman durdular mı yerlerinde? Durdular. Allah istemedi böyle bir şey benden söylemedi. Ben kendim istedim. Kendi tecrübelerimle, kendi aklımla, kendi ilmimle buna hükmettim dediği zaman sahabe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kendi görüşlerini söyleyerek Efendimizin o görüşüne itiraz ettiler mi? Ettiler. Ya biz bunları hikaye olsun diye mi okuyoruz? Bunlar eğer bizim hayatımıza taşınmayacaksa kim la el? kim sorgusuz sahabe peygambere soruyor ama o peygambere iman ettiğini iddia eden Müslümanlar din adına birilerini la el görüyorlar sorgusuz ve sualsiz görüyorlar sorgusuz ve sualsiz gördüğünüz her adamın ocağını batırırsınız en büyük felaketi o adamın başına getirirsiniz çünkü bizim derdimiz ilkelere riayet ederek yaşamaktır. O ilkeleri koruma noktasında bir mükellefiyetimiz var bizim. Çünkü o ilkeler sadece dünyayı değil asıl önemli olan ahireti tesis etmek için Allah tarafından önümüze konmuştur. O halde itaat meselesini konuştuğumuz zaman ne olur? Meseleyi öyle koyun sürüsü gibi birinin eline kendisini teslim eden işte gassalın eline teslim olan meyyit gibi. Çevir beni istediğin yere ister sağa ister sola ben o da sana sormam diyen bir anlayış İslam'da itaat meselesinde konuşulan bir anlayış değil. İtaat dediğiniz şey bilinçli ve sınırlı şekilde dikkat edin bu tanıma bilinçli ve sınırlı şekilde söylenenleri yerine getirmektir. Bilinçlidir o itaat eden sınırlı nedir Allah koyar o sınırları günaha eğer beni çağırıyorsa itaat yok. Anne ve babaya itaat var mı? Var. Eğer kalkar o anne ve baba Allah'ın helal ve haramlarını ihlal etme noktasında evlatlarından çocuklarından bir şey isterlerse hiç kusura bakmasınlar. Orada itaat yok. Alime saygı, alime itaat var mı? Var. Ama o alim, o hoca neyse önündeki mürşid kalkıp da seni bir masiyete çağırıyorsa Allah'ın helal kıldığını haram sayıyorsa haram kıldığını Helal görüyorsa yani çizgileri ihlal ediyorsa orada hiçbir zaman itaat yoktur. İlahi ahir diğer örneklere de siz artık bunu kıyas edin. Öyleyse eğer şunu anlamamız lazım. İtaat zor bir şey gerçekten zor. Ondan dolayı şöyle bir şey söylemiştik. itaat ahlakını işlediğimiz derslerde bilmem hatırlayacak mısınız? Acıtmasına rağmen boyun eğmektir. Zordur ama Allah'sa eğer bunu isteyen... Acıtmasına rağmen boyun eğmektir. Bazen yürekte duygularında o manada bir rahatsızlık var. Asıl itaat nedir biliyor musunuz? Sevmemene rağmen, istememene rağmen, hoşlanmamana rağmen o manada bazı şeylere boyun eğmendir. Dolayısıyla nefis başka başka şeyler isteyebilir ama nefis onları isterken eğer istenilen şey şerri şerife uygunsa şeriatimizin çizgilerine uygunsa orada itaat etme adına bir sorumluluk bizi acıtsa da yerine gelmelidir. Allah aşkına şu biata bir dikkat edin geliyor sahabi efendilerimiz Allah Resulüne biat edecekler içlerinden bazısı şöyle bir cümleyle biat ediyor. Ya Resulallah zoruma gitse dahi zoruma giden şeylerde sana itaat edeceğime dair sana biat ediyorum. Şu sözün güzelliğine bir bakar bilir misiniz Allah aşkına? Zoruma gitse dahi beni acıtsa dahi aslında senin o söylediğin şey beni böyle zorlasa dahi ben onlarda bile sana itaat edeceğime dair biat ediyorum. Zaten itaat bu aslında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah'a itaat öyle kolay değil. Biz bugün söyleyip geçtiğimiz için bize ucuz geliyor. Ama meseleyi ciddi bir biçimde masa yatırdığımızda ocak batıracak işler onlar. Öyle zor öyle zor öyle zor ki. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kılı kırk yararcasına bir denge oluşturuyor. Hadi sen gel şu küfrün şu fıskın şu nifakın caddelerde sokaklarda oluk oluk aktığı bir zamanda o itaat çizgisini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin istediği gibi yerine getir getirmeye çalış da bak anandan emdin süt burnundan geliyor mu gelmiyor mu? Kolay bir şey değil bunlar dolayısıyla Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle bir itaate bizi çağırıyor. Biz neye taatle sorumluyuz? Nisa 59 söylüyor. Allah'a, Resulüne ve bizden olan emir sahiplerine. Allah'a belli Resulünü bugün işleyeceğiz. Bizden olan emir sahiplerinde birkaç cümle söyleyeyim. Bizden demek bizim ırkımızdan, bizim toprağımızdan, bizim dilimizden, bizim ailemizden, bizim partimizden, bizim hizbimizden, bizim ideolojimizden demek değil. Bizden demek İslam ümmetinin içerisinden demek. İslam ümmetinin içerisinden demenin de temel meselesi şudur. Her kim Allah'a ve Resulüne mutlak manada itaat ediyorsa o emir sahibine itaat edilir. Allah'a ve Resulüne itaat etmeyen emir sahibine itaat yoktur. Çünkü bizden olmasının en temel ölçüsü Allah'a ve Resulüne mutlak manada itaat etmesidir. Allah ve Resulüne itaat eden bizim emir sahibimizdir ve biz ona emir sahibi olarak bilir ve ona itaat ederiz. Dolayısıyla Kur'an özellikle burada sizden demesi onun altını çizerek nazarımıza vermesi önemli bir şey. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaate gelin kolumuz o. Resulullah'a itaati emreden kim? Alemlerin Rabbi olan Allah. Nasıl ki Adem aleyhisselamı yarattığı zaman Adem'e secde edin diye bir itaati istediyse Allah Resulüne de itaati isteyen aynı yer. Aynı otorite Nuh'a itaati isteyen İbrahim'e itaati isteyen Musa'ya itaati isteyen İsa'ya itaati isteyen hepsine binlerce kez selam olsun hangi otoriteyse Son peygamber Hatemen Nebi'in olan sallallahu aleyhi ve selleme de itaati emreden odur. Dolayısıyla biz itaati Allah'ın emirlerinden bir emir olarak hem de önemli bir emir olarak dikkate almak durumundayız. Şimdi benim güzel kardeşlerim 300'ün üzerinde ayet var dedim ya Allah Resulü'nün hukukuna ait. Meseleye itaat çerçevesinden bakalım. O 300'ün üzerindeki ayetlerin üçte ikisi İtaatla kadardır. Allah Kur'an'da peygamberinin hukukunu bize itaat kavramının üzerinden söylüyor. 200'e yakın ayet bunu bize söylüyor. Dolaylı bazen itaat kavramını içine alan bazen almayan ama bir şekilde itaat meselesini söyleyen. Ama doğrudan Allah'a ve Resulüne itaat ya da Resul'e itaat diyerek 32 tane ayet bizi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme davete çağırıyor. Bu ayetlerin hepsini aslında birer birer masaya yatırmamız gerekir. Çünkü bu ayetler bize çok şey söyler. Ona imkan yok ama ben hızlıdan şöyle bir tasnifat yaptım. Bazı maddelere ayırdım. Bu maddeleri size verip ayet numaralarında size emanet edip gerisini size havale edeceğim. Bakın biz. 32 tane doğrudan Resulullah'a itaate bizi davet eden ayetleri nasıl ve hangi mesajlar çerçevesinde anlamalıyız? Birincisi Resulullah'a itaat hem Allah'ı sevmenin bir hakkı hem de Allah'ın sevgisinin ve mağfiretinin kazanılmasının en temel yoludur. Bu çok önemli bunun delili Ali İmran 31 o ayetle ilerleyen derslerde de işimiz var. Resulullah'a itaat hem Allah'ı sevmenin bir hakkı hem de Allah'ın sevgisinin ve mağfiretinin kazanılmasının en temel yoludur. İkincisi şuna dikkat edin. Resulullah'a itaat imanın bir gereği. İslam'ın en büyük alameti kafirlerle, münafıklarla, facirlerle ayrışmanın en önemli işaretidir. Bununla alakadar çok ayet var. Ali İmran 32, Nisa 65, Maide 92, Enfal 1, Tevbe 71, Nur 47 bu başlık altında değerlendirilmeli. Resullaha itaat imanın bir gereği, İslam'ın en büyük alameti üç sınıf var burada. Kafirlerle, münafıklarla, facirlerle ayrışmanın en önemli işaretidir. Ayetleri de söyledim. Üçüncüsü Resulullah'a itaat mutlak kurtuluşa ermenin nimetler yurdu olan cenneti kazanmanın en önemli vesilesidir. Nisa 13, Nisa 69, Nur 52, Ahsap 71. Dördüncüsü Resulullah'a itaat dünya hayatında ortaya çıkan tüm anlaşmazlıkların giderilmesinin, ihtilafların sonlandırılmasının, en sağlam teminatıdır niye ümmet bugün tefrika içerisinde cevap burada Nisa 59 Enfal 20 Enfal 24 Enfal 46 Nur 51 Nur 54 bu başlık altındaki ayetler Resulullah'a itaat getirdiklerine teslim olmakla beraber aslında Allah'a itaat etmek olduğunun en açık göstergesidir. Sadece getirdiklerine değil bakın burada çok önemli bir şey söylüyoruz. Getirdiklerine teslim olmakla beraber aslında Allah'a itaat demek olduğunun en açık göstergesidir Nisa 80. Altıncısı Resulullah'a itaat sadece sözde olabilecek bir şey değil. Duygu, düşünce ve eylem planında ortaya konması gereken en temel iman işaretidir. Bu da çok önemli. Önemli bunun delili de ahsap 36. ahsap 36'nın ne olduğunu hatırladınız muhakkak. Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman artık inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi işlerine göre seçme hakkı yoktur. Ve içlerinde bunun sıkıntısını bile duymamalılar. Bu çok zor bir şey ama istenen de bu. Yedincisi Resulullah'a itaat amellerin bereketlenmesinin. Allah katında makbuliyetinin ve şiddetli azaba düşer olmamanın en mühim sebebidir. Muhammed 33, Fetih 17, Hucurat 14. Sekizincisi ve sonuncusu da şu. Resulullah'a itaat, dünya ve ahirette Allah'ın o eşsiz merhametine erişmenin, o bitimsiz rahmetini kazanmanın en önemli yoludur. Ali İmran 132, Nur 56. Gensel levhayı da bu maddeden ve bu maddedeki ayetlerden aldım. Şimdi benim güzel kardeşlerim itaat bu kadar Kur'an'da yer almasına rağmen bakın 32 tane itaat kavramının geçtiği ayetten bahsediyoruz. 200'e yakında itaat meselesini anlatan bizden isteyen ayetlerden bahsediyoruz. Böyle olmasına rağmen başta bu memleket olmak üzere ve şu az zaman şu zemin olmak üzere. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat meselesi tartışılan bir mesele mi değil mi? Tartışılıyor. Garip Garibinize gelebilir yani niye tartışıyorlar insanlar? Kur'an'da bu kadar açık yer, yer almasına rağmen. Ama insan bu. Eğer bir adam bir meselede bir ön yargı zihninde belirdiyse artık ondan sonrası o ön yargıya kılıf bulma. Eğer varsa o manada tevilin kapısını zorlama. Eğer tevilden de bir şey çıkarmasa inkar edip işin içinden çıkma. Bu çok da bugünün insanlığında dünün insanlığında yaptığı şeyler. Söylüyorsun mesela birkaç tane ben somut örnek vereyim. Çok da istemiyorum o tarz şeyleri buraya getireyim ama bazen söylenmese havada kalıyor bazı şeyler. Söylüyorsun diyorsun ki Kur'an bu kadar itaatten bahsedince... Siz neye bağlı olarak Allah Resulü'nün itaat meselesine karşı çıkıyorsunuz? çıkıyorsunuz. Diyorlar ki burada Allah'a ve Resulüne itaat aslında tek şeye itaattir. Oradaki ve her ne kadar iki ayrı şey için kullanılsa da bizim için şu anda burada tek bir şey vardır. O da Allah'ın kitabıdır. Bunu söylüyorlar yani ciddi ciddi koca koca adamlar bunu söylüyorlar. Birileri diyor ki mesela bunları konuştuğunuz zaman evet diyorlar Resul'e itaat Kur'an'da vardır. Ama oradaki itaat sahabe içindir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle aynı dönemde yaşayan Resulullah'a itaat etmekle mükellefti. Ama biz bugün Allah Resulü ile aynı dönemde yaşamadığımız için bizim Resulullah'ın o dönemine şahit olmama, şeyimizden dolayı, durumumuzdan dolayı Allah Resulüne bir itaatimiz yok. Dolayısıyla bizim tek bir itaat edeceğimiz şey var. O da Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Diyorlar ki bazıları da işte tevilin canı sağ olsun. Ne olacak? Sanki taş attın kolun da kolun mu yoruldu? Bir açtın mı o kapıyı? Neler söylersin? Resule itaat, başka nebiye itaat başka. Biz Resule itaatle mükellefiz. Nebiye itaatle mükellef değiliz. Resule itaatle alakadar olan meseleler de zaten Kur'an'daki meselelerdir. Yani kulağa gösterecek ama böyle gösteriyor ki iş biraz daha böyle ilmi olsun. Dolayısıyla biz Resule itaat meselesini konuştuğumuz yerde Kur'an'a itaat ettiğimiz an mesele bitmiş olur. Birileri de diyor ki ya bu kadar uzatmaya gerek yok. Resule itaat getirdiği mesaja itaattir. Mesaj nedir? Kur'an'dır. Dolayısıyla biz Kur'an'a itaat ettiğimiz zaman doğrudan Allah Resulüne de itaat etmiş oluruz. Peki diyorsun ki canım kardeşim, güzel kardeşlerim iyi hoş diyorsunuz da Allah diyemez miydi Kur'an'a itaat edin? Yani bu kadar meseleyi Resulullah'ın üzerinde yoğunlaştırıp konuşmanın ne alemi vardı? Allah'ın kitabına itaat edin derdi. Gönderdiğin vahye itaat edin derdi ki dedi de zaten onu başka yerlerde var bu. Ama burada onu dememesi ısrarla Allah ve Resulüne itaat demesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dindeki konumunu din binasındaki yerini nazara vermek içindir. Kaldı ki bu şey sadece sahabeyle sınırlı bir şey değildir. Şimdi bizim alimlerimizin gerçekten İslam'ın ruhunu anlamış olan alimlerimizin İtaat meselesine getirdikleri yorum şöyledir. Aşağı yukarı birçok alimin ortak kanaatidir bu. Peygambere itaat edin demek sağlığında kendisine vefatından sonra da sünnetine uyun demektir. Uzatmaya gerek yok söz bu. Peygambere itaat demek sağlığında kendisine yaşıyorsa eğer söylediği yaptığı belli zaten sen ona uyacaksın. Ama bizim gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle aynı zamanı aynı zemini paylaşmayan insanlar için Allah Resulü'nün mirasına ittiba etmek. Mirasının söylediklerinin gereklerini yerine getirmek gibi bir yükümlül yükümlülük var. Dolayısıyla bu biraz önce söylediğim cümle ulemamızın aşağı yukarı ortak bir kanaatidir. Bazen de buna yakın şeyler söylenir. Mesela hepinizin çok iyi tanıdığı İmam-ı Şatibi'den bir cümle vereceğim. İmamı ı Şatibi'nin el Muafakat isimli usulü fıkı alanında yazmış olduğu o çok güzel eserinde geçen bir cümle. Bu Resul'e itaat ayetlerini söyledikten sonra diyor ki Kur'an'da Resul'e itaati emreden ayetlerin manası Kur'an'da olmayan hususlarda Peygamberin sünnetine sarılın demektir. Bakın İmam Şatibi'nin dediği bu. Biraz öncekini aslında teyit eder maksatla söylenmiş bir söz. Kur'an'da olmayan hususlarda peygamberin sünnetine sarılın demektir. Çok şey söylenir bu konuda da. İmam Alusi'nin güzel bir tespiti var. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra bu faslı bitireyim. O da diyor ki de. Resulullah'a itaatin Allah'a itaatle birlikte yan yana zikredilmesindeki incelik Allah'ın Resulünün değerini ortaya koymak Kur'an'da bulunmayan dini emirleri yapmak gerekmez zannını kesinlikle yıkmak dikkat edin cümleye Kur'an'da bulunmayan dini emirleri yapmak gerekmez zannını kesinlikle yıkmak ve peygamberin Kur'an'dan ayrı ve müstakil olarak ortaya koyduğu emirlerine itaat etmektir. Kur'an'dan ayrı ve müstakil olarak deyince neyi kastediyor? Sünneti kastediyor. Sünnetin belgeleri olan hadisi kastediyor. Şimdi bu izahların üzerinden de bir şeyler söylenir ama geçmiş derslerde söyledim aslında ben. O nebevi mirasa yaklaşımın nasıl olması gerektiğine ait bazı şeyleri o derslere havale ederek Şimdi ben asıl konumuza girmek istiyorum. Merhamete mazhar olmanın en önemli yolu Allah'a ve Resulüne itaat etmek. Merhamete mazhar olmak istemeyen var mı acaba Müslümanların içerisinde? Bakın birisi vefat ettiğinde ne diyoruz? Allah rahmet etsin diyoruz. Allah merhametiyle yargılasın diyoruz. Allah merhamet kapılarını açsın diyoruz. Çünkü o çok önemli bir şey. Bir insanın bir müminin Allah'ın merhametinden uzak kalması o merhamete ulaşamaması dünyanın da ahiretinde en büyük felaketidir. Eğer Allah bize merhametiyle muamele etmeyecekse vay ki vay halimize Rabbimiz bizim eksiklerimize küçüklüğümüze rağmen bizlere merhamet eylesin. O merhametini bizlerin üzerinde tecelli ettirsin. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla Kur'an bunun önemine ait zaten söyleyeceğini söylüyor. Merhamete mazhar olmanın yolunun da Resulullah'a itaatten geçtiğini beyan ediyor. Sekizinci madde neydi? Resulullah'a itaat dünya ve ahirette Allah'ın o eşsiz merhametine erişmenin o bitimsiz rahmetini kazanmanın en önemli yoludur. İki tane ayet söyledim. Ali İmran 132- Nur 56 iki ayeti tertipteki sırasına baksanız önce Ali İmran'ı size söylemem lazım ama onunla biraz işimiz var. Onun için önce size Nur suresi 56. ayeti söylemek istiyorum. Nur suresi de çok önemli bir süredir her süre olduğu gibi ama özellikle Ahzab suresi gibi, Hucurat suresi gibi, Tahrim suresi gibi ana konularından birisi Resulullah'la olan hukuku ortaya koyan sürelerden birisidir. Dolayısıyla Nur suresini bir de bu nazarla okumakta fayda var. Doğrudan o ayetlerin birçokları Resulullah'la olan hukuku ortaya koyar. 54. ayette, 55. ayetlerde buna ait şeyleri söyler. 56. ayette gelince ve akimus salate ve atu'z zekate ve atiu'r resule allekum turhamun der. Namazı ikame edin, zekatlarınızı hakkıyla verin, Peygambere de itaat edin ki merhamete mazhar olasınız ya da bir başka çeviriyle şöyle de çevrilebilir. Eğer itaat ederseniz umulur ki merhamete mazhar olursunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme itaat merhamet adına bir seviyeye insanı vardırıyor ayetin açıkça beyanı. Ali İmran 132 bu içerikte bir ayettir. Ali İmran 132'de de der ki: Rabbimiz ve atu'llahi ve rasule leallekum turhamun. Size merhamet edilmesi için, merhamete mazhar olmanız için Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ya da yine bir başka çeviriyle Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz merhamete mazhar olursunuz. Şimdi güzel kardeşlerim bakın bugünün dünyasında da kendi dünyamıza bazı şeyleri taşıyabilmek için bir noktaya götürmek istiyorum sizi. Ali İmran suresinin bu ayetleri Uhud'un arkasından iniyor. Uhud'u bir hatırlayın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynen geçidi denen okçular tepesinin üstüne 50 tane okçuyu yerleştirmiş başlarına da Abdullah İbni Cübeyr'i koymuş. Koyarken de söylemiş sakın ha burayı terk etmeyin demiş. Bizim cesetlerimizin bedenlerimizin yaban kuşlar tarafından sürülüp çıkarıldığını paçalarından tutup sürüldüğünü görseniz gagalandığını görseniz dahi yerinizi asla terk etmeyin. Açıkça Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. Sonra ne oluyor olan oluyor terk ediyor sahabeden 40 tanesi 10 tanesi orada kalıyor onu da şehit oluyor. Ve Uhud başlangıcı galibiyet olan Uhud bir mağlubiyete dönüşüyor. O anda Hazreti Hamza gidiyor, Hazreti Musab gidiyor, Abdullah İbni Caş gidiyor, Enes bin Nadir gidiyor. Kaç tane, 70 tane sahabi şehit oluyor. Böyle bir anın arkasından Allah konuşuyor ve bu ayetleri söylüyor. Bakın 130. 130. ayetten itibaren biz dikkate alalım. 130. ayete kadar bir değerlendirme yapıyor Uhud'un neler olmuş o olaylara ait vurgularda bulunuyor bazı şeyleri söylüyor. İlginçtir 130. ayette Uhud'u anlatılan Uhud anlatılan bir yerde ara bir konu olarak gözükse de doğrudan Uhud'la alakadar bir konu olarak faiz meselesi ele alınıyor. Neden faiz burada? Çünkü sahabeyi. Aslında o gün o yanlışa sevk eden şeylerden bir tanesi faizdir. Faiz bir beladır. Ama bakın buradan bir şey söyleyecek. Allah yolunda cihat etmek gibi ulvi bir gayeniz bile olsa gayri meşru vasıtalara kapı açamazsınız. Kaldı ki o gün faiz daha temel anlamda yasaklanmamış. Kötülüğüne ait bir şeyler söylemiş ama daha hüküm gelmemiş. Hüküm şimdi gelecek. Hüküm gelmemiş. Gelmediği için de sahabe cihada katılmak için Medine'de olan Yahudilerin bazılarından faiz karşılığında bir miktar almışlar. Onunla kılıç, kalkan, at neyse savaş malzemeleri almışlar ve savaşa katılmışlar. Sahabe diyor ki savaştan sonra ganimetten alacağız payımızı borçlarımızı ödeyeceğiz. Böyle bir sosyal durum var ortada ve böyle bir durum olduğu için onlar... Savaş bitti diyerek o borçlarını ödeme maksadıyla aşağıya iniyorlar ve olanda oluyor. Ama böyle dahi olsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayır inmeyin dedi ama ne yazık ki o emir Allah Resulü'nün o sözü unutuldu. 131. ayette cehenneme vurgu yapıyor kafirler için hazırlanmış bulunan cehennemden sakının diyor 132. ayette biraz önce söyledik. Merhamete mazhar olmak için Allah'a ve Resulüne itaat edin deniliyor. Şimdi Uhud bitmiş. 70 tane insan şehit olmuş. Geriye kalan 630 kişi Allah Resulü de dahil bunların içerisine bir tane sahabi yok ki yaralanmamış olsun. Kiminin yarası ağır çok feci hem de kiminin yarası hafif. Ama 630 tane sahabi de yaralanmış yaralanmış olmalarına rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara itaatin ne demek olduğunu öğretmek için atın üstünde zor duran o sahabiye kalkın diyor cihada gidiyoruz. Mekke müşriklerinin peşine düşüyoruz diyerek 630 tane insanı başkasını almıyor. Başkaları da gelmek istiyor ama efendimiz hayır diyor. 630 tane sahabiyle beraber Hamra'ul Esed denilen o gazvenin gerçekleşmesi adına adım atılıyor. Yaralı İslam ordusu ölmüş bitmiş gitmiş o halde Allah Resulü haydi kalkın dediği zaman kalktılar ya o kalkmaları onların dirilişi oldu. Aslında Hamra'ül Esed Uhud'un bir kefaretidir. O aynayın tepesinde yapılan yanlışlığın kefaretini hemen ödediler orada. Ödedikleri için de Allah'ın merhametine ve rahmete mazhar oldular. Şimdi benim güzel kardeşlerim bu ayetin üzerinden bazı çıkarımlarda bulunacağım ama özellikle bir şey söyleyeyim size. Şu anda ümmet Uhud'un arkasından yaşanan o hali yaşıyor. Darmadağın olmuşuz. 2 milyara yakınız. Dağılan tesbih taneleri gibi darma duman olmuşuz. Bu manada ne, nasıl bir halde olduğumuz hepimizin malumu tekrardan anlatıp da sizin morallerinizi bozmak istemem ama acımız işte ortada. Mescid-i Aksa'nın hali ortada. Kabe'nin hali ortada. Hac için, umre için gittiğimiz Müslümanların Ana ocağı olan baba kucağı olan baba ocağı olan ana kucağı olan o güzel belde o Hicaz beldesi ne halde görüyorsunuz? Oradan işgal devletine İsrail'e el sallanıyor. Gözümüzün içine baka baka orada Mescid-i Nebevi'nin ortasında ha, siz bizi sokmak istemezdiniz. He? Biz bakın buradan bir poz verelim diyerek dünyaya Müslümanların zilleti bir yönüyle resimlerle ifşa ediliyor. Daha da anlatırım ama. Bu kadar şu anda biz Hamraul esede muhtaçız, o ruha muhtacız o ruh diriliş ruhudur o dirilişi gerçekleştiren şey ise Allah'a ve Resulüne itaat etmektir. Eğer bir daha biz dirilirsek ve tekrardan yeniden bir daha değerlerimize dönersek gerçek manada Allah'a ve Resulüne itaat edersek. Resulullah'ın bize söylediği o hayat tarzını amasız fakatsız şöyle ya da böyleye çekmeden gerçek manada anlayarak bugünün dünyasına taşırsak inşallah dirileceğiz. Bu zor değil. Eğer Uhud'un arkasından sahabe dirildiyse 21. asırdaki müminlerde 21. asrın uhutların arkasından vallahi dirilirler billahi dirilirler. Ama yol aynı yoldur. Nasıl ki onlar Resulullah'a itaatle dirildiler şunu demediler ya ya Resulallah savaştan yeni çıktık bak bu haldeyiz işte kimimiz yaralı kimimiz atın üzerinde duramıyor kimimiz böyle demediler Allah Resulü yürü dediler yürüdüler. Atın üzerinde zor duran o insanlar şimdi onlara ait bazı tablolar aktarıyor siyerin içerisinde şöyle bir bakın siyer kitaplarına göreceksiniz zor duruyor yarasından kan akıyor ama değil mi ki Resulullah dedi bitti benim için. Bunu diyecek kadar Allah Resulüne itaat eden bir mümin topluluk ortaya geldiği zaman çıktığı zaman dirilişimiz olacak. Allah'ın izniyle o güzel özlediğimiz günler, günlere erişmiş olacağız. Cenab-ı Hak bizleri o günlere eriştirsin inşallah. Şimdi bu ayetlerden alınması gerekenlere dair size birkaç şey söyleyeyim. Allah ve Resulüne itaat Uhud gibi bir imtihanı kaybetseniz bile... Yine insana merhameti kazandırtacak bir durumdur. Velev ki Uhud'da o şeyleri yapsanız sonrasına itaat etseniz Allah sizi mazur görüyor. Allah ve Resulüne itaat Uhud gibi zor zamanlarda bile eğer tesis edilirse asla mağlubiyet yaşatmayacak bir haldir. Hamraul Esed'de Mekke müşrikleri Müslümanların önüne çıkmaya cesaret edemediler. Hatta dedi ki Ebu Sufyan. Ya dedi galip olduk gittik şimdi bir daha bir savaş yaparak elde ettiğimiz avantajı kaybetmeyelim. Olan oldu artık biz galibiz gidelim diyerek çıkıp gittiler durmadılar. Durup orada Müslümanlara son bir darbe vurabilirlerdi o yaralı İslam askerleri. Ne yapabilir ama Allah sen öyle yaparsan düşmanın kalbine korku salıyor. Düşmanın gözünde seni büyütüyor. Seni ise Düşmanın gözünde daha farklı bir noktaya getiriyor. Düşmanı da senin gözünde küçültüyor. Bu böyledir. Allah bu manada bir ikramda bulunursa müminlere olacak belli zaten. Allah ve Resulüne itaat Uhud gibi düşmanın güçlü, dostların zayıf, münafıkların ise binbir entrikalarına karşı insanı koruyacak bir kalkandır. Allah ve Resulüne itaat Uhud gibi ortada dünyevi anlamda bir mağlubiyet olsa bile istenilen oranda sağlanabilirse yine merhameti celbedecek bir mükafattır Allah ve Resulüne itaat Uhud gibi ağır bir yaranın ardından ölümden sonra dirilmek gibi Hamraul Esedler için insanı ayağa kaldıracak bir imkandır ben bu hafta hep bu duayı yaptım ne yaptım biliyor musunuz istiyorum ki o duayı bir de burada yapayım şu kadar mümin de bu duaya amin desin diyorum ki Allah'ım Uhud'lar yaşadığımız şu zamanda sen bize bir kez daha Hamrauleset yaşat. Bu duayı o kadar içten, o kadar gönülden yapalım ki beceremiyorum ben yapmayı ama siz yapın belki Allah içimizden bir salihin duasına icabet eder de bu kadar yara aldığımız bir zeminde bir daha bize bir Hamrauleset yaşatır. Allah'a zor mu? Haşa. Allah için imkansız yok. Bizim için imkansız var. Allah için imkansız diye bir şey yoksa eğer şartları bir anda bir değiştirir Allah... Şaşar kalırsın bu nereden geldi sen bile hayret edersin. Çünkü Allah bu manada şartlara yeniden şartlar koyandır. Düşmanın altındaki toprağı sarsandır. Düşmanın başındaki çadırları düşmanın başına geçirendir. Kapalı kapılar ardında yapılan hesapları bozandır. Bütün planları ifşa edendir. O planların üstünde kendi yaptığı planlarla yaptığı o plana diğer planların hepsini Feda edendir o planları zayi edendir. Böyle bir özelliği varsa Rabbul Alemin olan Allah'ın bizim bundan başka bir söyleyecek sözümüz de yok. O hamravul Eset ruhuna varma adına gayret içerisinde olmak gibi bir sorumluluğumuz var. Cenab-ı Hak bize onu inşallah nasip eylesin. Vakit geçmiş ben daha örneklere yeni geldim. İstiyorum ki hızlıdan da bazı örnekler vereyim ama siz elhamdülillah artık bazı şeyleri biliyorsunuz. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Tesettür ayetleri geldiği zaman nasıl bir itaat ortaya koydular sahabe biliyorsunuz. Ayet okundu o anda Mescid-i de. Ne olur gel eve bir sonraki namaza tesettürle gel ama yok bu sahabeye uymaz. O anda söylendi kimi eteklerinin arkta kalan kısımlarıyla, kimi elbiselerinin astarıyla, kimi kocalarının sarıklarıyla örtündüler anında. O anda o itaat olacak. Ya acaba Allah Resulü nasıl söylemiştir? Acaba neye bağlı olarak söylemiştir? Acaba böyle mi söylemiştir? Şöyle mi söylemiştir? Böyle bir şey sahabe için yok. Canlı bir örnek var önlerinde. Allah Resulü bir şey söylüyor. O anda ortaya çıkan bir karşılık var. İnanılmaz derecede itaat ve teslimiyetin bir anda ortaya çıktığını görüyorsunuz. Aynı şey içki ayetinin karşılığında da oldu mu? O da oldu. Yasaklandı içki. Medine'nin sokakları içkiden nehirler oluştu. Belki bu söz biraz mübalağa olabilir. Meselenin aslını ortaya koymak için söylenmiş bir şey olabilir. Ama böyle bir hakikat oldu. O gün pazarda kaç bin içki fıçısı var bir Yemenli Müslüman tüccarın. Allah Resulü yasak dedi. Yasaksa yasak. Alın eline aldığı hançeri birer birer fıçıları deldi ve o suyu olduğu gibi boşalttı. Demedi yav yasak yasak da şunu en azından satalım. Bundan sonrakine bakarız demedi. Hani bazen diyoruz ya kardeşlere bırak şu sigara illetini. Tamam diyor. Şu son paketi bir bırakayım. Ondan sonra. O son paket oldu mu gelmiyor sonu. Cebinde paket varken atarsan eğer bunu yapabiliyorsun. Şunu da bitireyim ondan sonra dediğin zaman şeytan ondan sonra sana başka başka şeyler söylüyor. Başka şeyler ortaya çıkıyor. Böyle zevkin isteğin arzunun zirvede olduğu anda yapabilen iradesine söz geçirebilir zaten. İşte mesele içki meselesinde sahabenin ortaya koyduğu tavır bu. Hatırlayın mesela Kıblete'nin mescidinde yaşanan olayı. Allah Resulü 16 ay 17 ay Kabe'ye değil Kudüs'e yönelerek namaz kıldı. Ve namazın içerisinde ayet nazil oldu. Cebrail Bakara suresindeki Kabe'nin küble olarak edinildiğine dair ayetleri getirdiği zaman ve selam Efendimiz ya öğle ya ikindi namazının ilk iki rekatını Kudüs'e yönelerek kılmıştı. Üçüncü rekata kalkarken ayetler nazil oldu Aleyhissalatü vesselam Efendimiz namazın içerisinde döndü. Bu da Resulullah'ın itaatidir. O da Allah'a itaati böyle ortaya koyuyor. Resulullah dönüyor arkasındaki cemaat de dönüyor. Bir tane o cemaatten ki o cemaat özel bir cemaat olduğu için hepsinin tek tek adlarını biliyoruz. Cemaatteki kadınların erkeklerin isimlerini biliyoruz. İbn Abbas o bir listeyi veriyor bize. Bir tanesi demedi ki ya Ne oluyor? Namaz bitsin bir soralım Resulullah'a neyse ondan sonra yapalım demiyor. O anda Allah Resulü dönüyor onunla beraber dönen bir cemaat var arkasında. İtaat bu. Başka bir örnek geliyor aklıma şimdi bunu söyleyince. İfki hadisesini biliyorsunuz Ayşe anamıza atılan iftira. O iftira bir ay boyunca Medine'de çok ciddi bir ruhi anlamda duygusal anlamda hadiselerin yaşanmasına sebep oluyor. Allah Resulü'nün de en ağır imtihanıdır. O imtihanı en üst düzeyde yaşadığı bir zamanda ayın sonuna doğru Aleyhisselatu vesselam efendimiz bazı sahabilerle istişare ediyor. Ne yapayım diye. Ümmü Eymen anamıza soruyor. Zeyd bin Sabit'e soruyor. Zeynep binti Caş'a soruyor. Hazreti Ali'ye soruyor. Hazreti Ömer'e de soruyor. Hazreti Ömer'e soruyor. Hazreti Ömer bakın ne diyor. Ya Resulallah diyor. Hatırlıyor musun bir gün bize namaz kıldırıyordun. Namazdayken senin ayağında da terliklerin vardı bu caizdir biliyorsunuz bu manada mezhepler farklı şeyler söylese de böyle bir şey var peygamberimizin hayatında. Namazın orta yerinde sen ayakkabılarını çıkardın biz de çıkardık. Namaz bitti sen sonra döndün bize dedin ki niye çıkardınız ayakkabılarınızı biz dedik ki, ya Resulallah sen çıkardın biz de çıkardık. Sahabe bu sen ne yaparsan biz de onu yaparız sen ne yaptın biz de onu yaptık sen bize dedin ki bana Cebrail geldi haber verdi dedi ki ayakkabında terliklerinde necaset var necasetle de namaz kılınmayacağı için ben çıkardım sizin çıkarmanıza gerek yoktu ama sen çıkardığın için biz de çıkarmıştık ya Resulallah hatırlıyorsun değil mi bunu hatırlıyorum diyor bak şimdi Ömer konuşuyor Ömerce konuşuyor. Senin ayağındaki necasete ayakkabındaki necasete dahi tahammül etmeyen Allah namusuna uzanan necasete de ayetler indirerek temizleyecek. Bu da Ömer'in bir ufkudur Ömer'e ait bir şeydir. Şimdi böyle bir güzelliği yaşıyor. Yaşıyor ama biz olaya başka başka açılardan bakarız. Ama meselenin şu boyutu var ayakkabısını çıkardı ayakkabısını çıkarır. Yürüdü yürür, oturdu oturur. Elin nasıl hareket etti elini öyle hareket eder. Bunlar teşriyet adına bir şey yüklemez ama sevgi dediğiniz muhabbet dediğiniz şey bunları getirir. Hadi biz oralarda değiliz ama Allah Resulü diyor ki ya şöyle yapın şöyle yapmayın. Bundan sakının bundan sakınmayın. Bunları açıkça söylediği şeylerde dahi bu çağın insanları olarak bizler ileri geri konuşuyoruz ama... Ortada sahabe dediğimiz o kutlu nesilde böyle güzel bir örnek var. Anlattım size ama bir daha anlatayım. İmran bin Hüseyin'in adını çok duydunuz daha duyacaksınız bu derslerde. Çünkü o özellikle bu dersler için bize çok şey söylüyor. Şefaate ait bir şeyler anlatıyor. Cemaate anlatırken de hadislerdeki şefaatin yerini anlatıyor. Sözü bittikten sonra içlerinden biri kalkıp diyor ki ey Ebu Nüceyit Ebu Nüceyit. İmran bin Hüseyin'in künyesidir. E Ebu Nucid, bize Kur'an'dan bahset. Sen Kur'an'dan olmayan şeyleri bize anlatıp duruyorsun. Şöyle bir bakıyor o adama diyor ki sen ve senin gibiler Kur'an okuyorsunuz değil mi? Hadi siz bana anlatın namazdan namazın içindeki davranışlardan rekat sayılarından bazı amellerin nasıl yapılacağından Hele bir anlat bakayım akşam namazının 3 rekat olduğunu hangi ayet sana söylüyor? Hangi ayet sana söylüyor ki gündüz namazlarını cemaatle kıldığın zaman sırren okunsun kıraat. Gündüz namazları derken öyleyle ikindi ama sabah ama akşam ama yası cemaatle kılındığı zaman cehren açıkça okunsun. Hangi ayet bunu yazıyor? Namaza ait bir sürü şey söylüyor. Söyle bakayım altının zekatı nasıl verilecek hangi ayet yazıyor sığın zekatı nasıl verilecek toprağın zekatı nasıl verilecek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir topraktaki mahsulün zekatının nasıl verileceğine dair bize dedi ki eğer siz taşıma suyuyla o mahsulü kaldırırsanız zekatınız şu. Allah gönderir suyu yağmurla mahsul çıkar onun zekatı şu. Sen hangi ayetten bunu çıkaracaksın? Sayıyor sayıyor sayıyor sonra şöyle bir şey söylüyor. Çünkü bütün biz bunları Resulullah'tan öğrendik. Sonra da şu cümleyi de İmran bin Hüseyin iliştiriyor ki, ki tam isabetlidir. Sen yokken ben peygamberle beraberdim. Yani sen daha dünkü çocukken ben Allah Resulü'nün yanındaydım. O bize ne dediyse biz işittik ve itaat ettik. Onun gereğini getirmeye de azmettik. Bu rivayeti birkaç kaynakta okursunuz. Hakimin el müstedrekinde de Hasan-ı Basri bize nakleder. Hasan-ı Basri der ki rahmetullahi aleyh bu cümleleri söyledikten sonra o adam dedi ki ey Ebu Nü Nüceit, Allah sana merhamet etsin. Sen beni ihya ettin Allah da seni ihya etsin. Sonra baktık diyor hasan Basri. O adam o soru sahibi Medine'nin en fakihlerinden biri oldu. Adam demek ki hakikati arıyordu. Gerçekten İmran bin Hüseyin'in dilinden duydu hakikati iş bitti. Başka bir örnek yine bildiğiniz bir örnek ama itaat bağlamında meseleye bakalım. Abdullah İbni Mesud konuşuyor ve şöyle bir cümle söylüyor. Bedenine dövme yapan ve yaptıran yüzünün tüyünü yolan. Dişlerinin arasını ayırtarak Allah'ın yarattığını değiştiren kadınlara Allah lanet etmiştir. Hadise dikkat edin kadınlara dedi. Neden kadınlara erkekler yapınca lanete mazhar olmazlar mı? Hayır öyle değil. Bu hadisin o günkü zeminde bir karşılığı var. Genelde bu üç davranışı kadınlar arasında yaygın. Onun için Efendimiz kadınlara diyor. Ama buradaki dövme de bugün bizim anladığımız bütün dövmeler değil. Yüzdeki tüylerin yonulması meselesi de bugün bizim anladığımız gibi değil. Dişlerin arasını ayırmak da bizim anladığımız gibi değil. Şimdi bizim öyle bir dersimiz var ilerleyen derslerde. Bazen hadisleri biz bağlamında değerlendirmediğimiz için yanlış kanaatlere varıyoruz. Bizim bu üç tane meselenin ne olduğunu anlayabilmemiz için... O günün dünyasında bu işlerin nasıl yapıldığına bakmamız lazım. Uzun bir mesele ama kısadan bir cümle söyleyeyim sadece size. Üç davranışında aslında temel şeyi fıtrata müdahaledir. Yoksa yüzdeki istenmeyen tüylerin alınması değil. Yanlış anlaşılmasın bu mesele. Ama o gün farklı bir işlem yapılıyor. Fıtrata müdahale, yaratılışa müdahale olduğu için laneti hak eden bir davranış oluyor. Bunu söyledi. Bir tane hanım adı da Ümmü Yakup. Ayağa kalktı. Kadınlar da itiraz ediyor. Ey İbni Mesud dedi. Ben Kur'an'ı baştan sona okudum. Bu söylediklerinden hiçbir tanesine dair Kur'an'da bir ayet görmedim. Şimdi sen Kur'an'da olmayan şeylere mi bizi çağırıyorsun? Kaldı ki Ümmü Yakup bakın. Bir de cinayete sebep olacak bir cümle daha söylüyor. Ben zannediyorsam. Bu üç tanesinden bir tanesini senin karın da yapıyordur. Çünkü o kadar yaygın ki o gün Mekke'de, Medine'de, Araplarda yaygın bunlar. Hanım böyle konuşuyor. Muhakkak senin hanımın da bunları yapıyordur. Abdullah İbni Mesud cevap vermeden önce diyor ki şurada benim evim hanımda Zeynep git bir bak bakalım yapıyor mu yapmıyor mu? Kadın hevesli hevesli gidiyor. Buluyor Zeynep validemizi. Abdullah İbni Mesud'un hanımıdır orijinal bir hanımdır gerçekten tanınması gereken bir hanımdır. Sahabe içerisinde farklı bir yeri var süzüyor Zeynep validemizi bakıyor ki üç davranışta onda yok. Dönüp geliyor Abdullah İbni Mesud diyor ki gördün mü hanımı mahcup bir edayla baş aşağıda e, görmüşsündür diyor. Yok değil mi yok diyor bana bak diyor eğer Resulullah'ın yasakladığı şeylerden biri hanımımda bulunsaydı biz onunla asla bir arada bulunamazdık. Yani Allah Resulü bir şeyi haram kılacak. Bir şeye böyle bir şey söyleyecek. Benim hanımım da yapacak onu. Ve ben de ona rağmen onunla beraber o evliliği sürdüreceğim. Yok öyle şey. Bunu söyleyen Abdullah İbni Mesud'dur. Eğer onlardan bir tanesi benim hanımımda olsaydı ben o hanımla aynı yerde olmazdım. Yani ondan boşanırdım anlamında bunu söylüyor. Sonra diyor ki dinle beni dinle sen Kur'an'ı okuduğunu söylüyorsun. Kur'an'da Haşr suresinin 7. ayetini okuyor musun? Allah diyor mu o ayette Resul size ne verdiyse onu alın ve size neyi yasak ettiyse de ondan sakının. Şüphesiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben bu kulaklarımla duydum. Biraz önce sana söyledim o üç sınıfa lanet etti. Bunu da bize bildirdi. Bize düşen bu söylenenlere mutlak manada itaat etmektir. Allah Resulü söyledi iş bitti. Ben artık bundan sonra en ufak bu manada bir itirazda bulunmam. Şimdi böyle bir itaat var sahabenin dünyasında benim güzel kardeşlerim. Basit bize gelecek şimdi söylediklerim ama basitlerin üzerinden meseleyi anlayalım. Allah Resulü minbere çıkıyor insanlara bir şey anlatacak. İnsanlarda biraz ayakta böyle farklı demek ki namaz vakti değil farklı bir haldeler. Sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki oturun oturun diyor. Herkes oturuyor oturun oturun sözünü duyan Abdullah İbni Revaha Mescid-i Nebevi'nin tam kapısında bir adım atsa içeriye girecek. Resulullah oturun diyor eşiğe oturuyor. Eşiğe oturunca arkadaşları diyor ki ya gel öne diyor bak yer var burada. Allah Resulü tamam oturun dedi ama belli onun için dediği hayır diyor. Resulullah oturun dedi benim için bitti. Mesele konuşuluyor söyleniyor sonra arkadaşları Abdullah İbni Revaha'ya aynı rivayet Abdullah İbni Mesud için de anlatılır. Abdullah İbni Revaha'ya Revaha biz tercih ettik gelip Resulullah'a şikayet ediyorlar. Ya Resulallah böyle böyle ne diyor biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem ey Abdullah diyor Allah senin kendisine ve peygamberine olan itaatini arttırsın. Memnun oluyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah senin hem kendisine hem de peygamberine olan itaati arttırsın. Buna benzer bir rivayeti de Hayber'de Hazreti Ali'nin üzerinden okuyoruz değil mi? Verdi sancağı yürü Ali dedi. Ali arkasına bakmadan yürüyor. Yürüyor ama bir şey sorması lazım. Dönüp Resulullah'a ya Resulallah yürü dedin ama ben onlarla ne üzerine savaşayım demiyor. Giderken diyor. Arkası dönmüş Allah Resulüne karşı dönmüyor yüzünü. Çünkü dönerse meğer ona itaatsizlik etmiş olurum. Yürürken bir taraftan da diyor ki ya Resulallah onlara ne üzerine savaşayım? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki onlara Allah'tan ve Allah'tan başka ilah olmadığına peygamberinin ise onun Resulü olduğuna şehadet etmeleri üzerine o sözü söyleyinceye kadar onlarla mücadele et savaş diyerek sözünü söylüyor. Bütün bunlar bize itaat meselesinde başka başka şeyler söylemeli. Güzel bir örnek onu da size aktarmak isterim. Kab bin Malik ile Abdullah ibni Ebi Hadret el-Eslemi arasında bir ticari mesele olmuş. Borçla bir şey verilmiş vadesi belli. Vadesi gelince Abdullah ibni Ebi Hadret ödeyememiş. İkisi beraber mescidi nebevideler. Kap parasını istiyor Abdullah'dan. Abdullah da bir şeyler söylüyor. Sesler biraz yükseliyor. Onların o sesleri, o kavgalarının sesi hücre-i saadette olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kulaklarına kadar uzanıyor. <gülüyor> Efendimiz duyuyor bunların ne için kavga ettiklerini. Şöyle kafasını uzatıyor hücre-i saadetin penceresinden. Ya kap diyor. Ya kap deyince o anda Parasını almak için kızan yani öfkelenen bir adam var karşısında. Ya kab deyince lebbeyk ya Resulallah diyor. Allah Resulüne şöyle dönüyor. Efendimiz ne söylüyor biliyor musunuz? Söz yok. Şöyle bir şey yapıyor. Ya kab. Ya kab böyle deyince kab anlıyor ne olduğunu. Şimdi böyle deyince biz ne olduğunu almayınca kafasını mı uçur diye anlayabiliriz. Öyle değil. Sahabe bilir Resulullah'ı. Resulullah da bilir sahabeyi. Bu işaretin anlamının ne olduğunu biliyor. Dönüyor Abdullah'a diyor ki borcun yarısını sana feda ettim. Geri kalan yarısını bana ver. Allah Resulü o anda öfkelenmiş kızmış böyle bir halde olan birisine bunu söylüyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim bilmem böyle bir teşbih buraya caiz mi ama söylemesem içimde dert kalacak. Şimdi bazen geliyor kardeşlerimiz. Nedir? Aralarında miras meselesi var, sıkıntı var. Sen de Allah'ın kitabına göre peygamberin dediğine göre hükmü veriyorsun. Razı olmuyor. Bırak borcun yarısından vazgeçmesini. Adam Allah'ın kitabındaki mirasa razı değil. Böyle bir haldeyiz biz. Dolayısıyla itaat meselesinin ne kadar hayatımızdan çıkıp gittiğine siz buradan bakın. Evlilik meseleleri Allah kimsenin başına vermesin. Boşanma zor bir şeydir biliyorsunuz. Allah'ın sevmediği bir helaldir ama olur bir gün olur. Boşanmak durumunda kalırsınız. Hayatınızı yıllardır devam ettirdiğiniz bir insanla sonlandırmak zorunda kalabilirsiniz. Bence sahabe içerisinde en güzel en mutlu evlerden bir ev. Zübeyir bin Avvam'la Hazreti Ebubekir'in Bekir'in kızı olan Esma binti Ebubekir'in Bekir'in evi olması lazımdı. Ama 20 küsur sene süren o evlilik sonra boşanmayla neticelendi. Olabilir mümkündür bu. Ama oldu. Şimdi sen başlangıçta Allah'ın emri peygamberin kavli diyerek bir hanımı Allah'ın emaneti olarak aldın. Hanım da Allah'ın emaneti olarak seni kabul etti. Geldiniz meselenin talak meselesine. Nasıl ki nikahı Allah'ın şeriatine göre yaptınız talakı da Allah'ın şeriatine göre yapacaksınız. O tarafa bu tarafa çekmek yok. Birisi de size bu şeriatı hatırlattığı zaman ama hocam ama hocam deyip ama, deyip ama deyip ama deyip nasırınıza basılmış gibi başka başka şeyler söylemek de yok. Acıtsa bile itaat var bu budur zaten. Kalmış babadan sana bir miktar miras sen üç tane erkek dört tane kız kardeşisin. Anadolu'da kıza miras yok, batıda kıza miras yok, öte tarafta yok, beri tarafta yok. Böyle yok yok yok olmakla yok olmuyor. Allah'ın kitabında bunun bir kuralı var. Sen bu kurala göre, bu konulan hukuka göre, kanuna göre birisi sana bu meseleyi söyledi. Söylediği zaman niye yarana basılmış gibi zoruna gidiyor? Hani zoruna gitse de itaat edecektin? Ne söylendiyse Allah'ın kitabında neyse peygamberin sünnetinde neyse acıtsa bile ama ama şöyle ama böyle ama böylelerle yok işte Allah'ın kitabı ne dediyse bitti mesele. O manada itaati ortaya koyma noktasında bazı adımları attığın zaman olan olacak. Şimdi vakit geçtiği için zorlamayacağım sizi ama birkaç şeyi sizlere bırakacağım. Allah aşkına. Resule itaat meselesini bir de Hazreti Ebu Bekir'in üzerinden okuyun. Mesela Fedek arazileri meselesi. Mesela Üsame ordusu. Mesela Ridde olayları. Hele bir okuyun bakın ne biçim bir itaat var ortada. O günlerde bir düşman ileride bir dost olacak olan Urve İbni Mesud'un Hudeybiye'nin arkasından Allah Resulü'nün sahabisinin nasıl Resulullah'a İtaat ettiklerine dair cümleleri bir okuyun. Okuyun da sahabe nasıl bir itaat ediyormuş görün. Abdullah İbni Saadi isimli bir sahabe efendimiz devir Hazreti Ömer devri ganimetten pay arıyor. Ayırıyor Hazreti Ömer almıyor. Ya diyor Ömer diyor ya emir el müminin ben beni bu mevzuda zorlama ben Allah için geldim bu cihada katıldım. Mal almak için ganimet elde etmek için değil sakın beni bu mevzuda zorlama. Ömer diyor ki yerinde dur yerinde dur fazla ileriye gitme. Vallahi ben de aynen senin gibi söyledim. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki al bunu mal edin kendine istersen tasattuk edersin. Sen istemeden beklemeden dileyip dilenmeden sana bu dünya malından gelirse al bunda beis yok. Al bu senin hakkın al git ne yaparsan yap ama almıyorum deme almıyorum dersen eğer Resulullah'ın sözüne karşı itaatsiz davranmış olursun. Adam hemen kucaklıyor oradan gidiyor çünkü öyle bir durumda karşı karşıya kalmak mümkün mü? Şimdi benim güzel kardeşlerim çok çok şey söylenir ama bu kadarla iktifa edelim. Son sözü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylesin. Ebu Hureyre radıyallahu anh naklediyor. Bir meclis yine o güzel meclislerden bir meclis. Bukhari hadisidir, Ahmet bin Hanbel hadisidir. Şu anda size aktaracağım hadis. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle bir şey söylüyor. Ümmetimin hepsi cennete girecektir ancak imtina edenler bundan hariç. İmtina edenler giremeyecektir. Sahabe ümmetimin hepsi cennete girecektir diye sözü duydukları zaman müthiş derecede seviniyorlar. Ama bir illa diye gelince bir istisnayla bu imtina edenler söylenince de korkuyorlar. Ya Resulallah diyorlar imtina eden kimlerdir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da diyor ki her kim bana itaat ederse cennete girecektir. Her kim de bana asi olursa o da imtina etmiş olacak ve cennete girmeyecektir. Allah bizi o imtina edenlerden eylemezsin. Allah bizi Allah'a ve Resulüne mutlak manada itaat edenlerden eylesin. Özellikle Resul'e itaat meselesi zor bir mesele ve bugünlerde özellikle farklı farklı menfi şeyler söylendiği için gençlerimizin zihninde farklı ve olumsuz şeyler oluşmuş. Ne olur gençler bu konuda öyle söylendiği kadar meselenin basit olmadığını bilin ve bu meselenin çok mühim olduğunu da bilin. Şöyle bir temel kaygınız olsun gerçekten söylenen söz Resulullah'ın sözü mü değil mi? Bu sözü araştırmak her Müslümanın vazifesidir. Mesela şöyle bir itiraz yapılır genelde bu tarz şeyleri konuşunca. Kardeşim biz Resulullah'ın sözünü inkar etmiyoruz. Resulullah'a isnat edilen sözü inkar ediyoruz. Doğru mu değil mi bilmiyoruz ki onun için inkar ediyoruz. Tamam güzel kardeşim tamam hoş diyorsun da gel o zaman öncelikle inkar ya da ittiba meselesini konuşmadan önce o sözün Resulullah'a İsnadı konusunda biraz bedel ödeyelim. O bedeli ödedikten sonra çıkan neticeye göre de amel edelim. Ama sen bu bedeli ödemeden sana Bukhari'den bir hadis okunuyor. Müslim'den bir hadis okunuyor. Ebu Davud'dan bir hadis okunuyor. Hemen şüpheyle acaba diyerek baktığın zaman Allah Resulü'nün o sözünden sen istifade edemezsin. Onun için mesele ciddidir. Mesele öyle bir iki cümleye bir iki tane Temel işte altı doldurulmamış meseleye bağlı olarak ele alınmayacak bir meseledir. Bu konu daha farklı bir biçimde bedel isteyen gayret isteyen bir iştir. Allah o manada da bizlere yardım etsin. Abdullah İbn Revaha'ya söylediği sözle benim bu dersimin son cümlesi olsun. Allah bizim itaatimizi de onun itaati gibi arttırsın. Amin. Ondan madem Resulullah memnun, Resulullah'ın memnun olacağı o çizgiye de Allah bizleri vardırsın. Amin. Ve sallallahu aleyhi Muhammedin ve ale ali seyyidina Muhammed ve ahiru dawana en elhamdülillahi Rabbi alamin. El Fatiha.